Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Yeni bir programda karşınızdayız. Ortağım, dostum Ahmet Görsev ile birlikte... Hoş bir yerden sesleniyoruz size bu akşam. Emir e bir spor stüdyosundan, bir pilates stüdyosundan. Kim konuğumuz Ahmet istersen sen bahsettin. Açelya Erten konuğumuz. Ee, acayip yol yaparak geldik buraya. Çok güler yüzle karşılandık. İnanılmaz güzel kahveler hazırlanmış bizim için. Ee, çok keyifli bir sohbet yapacağız. Ee, Atilla. Hoş geldin Açeli. Teşekkürler. Bizi kırmadın. Siz de hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ ol. Şimdi bizim programın genel akışında böyle ilk sorularda hep işte bir çocukluktan başlıyoruz. Sonra eğitim diyoruz, kariyer diyoruz. O soruları, o bölümleri aradan çıkardıktan sonra daha çok bugün ne yapıyorsun? Ne hobiler var? Spor aşkı nereden geliyor? onları dinleyeceğiz ve hani genç özellikle genç sadece genç demek de doğru değil. Vallahi ben gençken çok spor yapmadım ama hayatımda yaptığım en çok biz sporu. De ge, biz, de <gülüyor> biz de genç. Biz de genç sayılırız evet. bize geliyor program? <gülüyor> Hemen istersen bir şeyden başlayalım, küçüklükten başlayalım, eğitimi anlatalım, kariyeri anlatalım. Hı hı. Sonra tekrar güncel konulara geleceğiz. Şimdi açıyla küçüklük, küçüklük diyeceğim, yani bebekliğine gitmiyoruz <gülüyor> tabii ki. Hani üniversitede aldığın amaç. eğitimden itibaren başlıyoruz tabii Öyle ki. Geleceğiz. Ee, ben aslında finans okudum, ee, siyasal bilgiler fakültesinin ardından sermaye piyasaları master yaptım. Bu e, sıklıkla söylenen hobisi işe olanlardanım şu anda. 5 yıldır da fitness ve pilates eğitmenliği yapıyorum. Önce McFit'de başlamıştım. Şimdi Emirgan'da çok tatlı butik bir stüdyomuz var. 3 e, yıldır da buradayız. Eğitmenlik yapıyorum. Spor eğitmenliği yapıyorum şu anda. Şimdi hemen hobiye hobiden böyle balıklama <gülüyor> daldık hobiye. Şimdi e, siyasal bilgileri e, maliye, finans master yaptın. Ondan evet. sonra bir Amerika var. Evet ondan Biraz sonra oralara, hemen. Böyle yani <gülüyor> Yavaş yavaş. yavaş. yavaş. Evet, evet, derim, tamam. Paldur küldür alışık değiliz. Biz nefes nefese kadarız <gülüyor> bu kadar hızlı koşarsak. Sporcu alışkanlığı. E, tabii, tabii, evet. tamam. Bizi de düşün yani. Geri dönüyorum oraya. <gülüyor> <gülüyor> e, üniversitenin ardından sermaye piyasaları ve borsa Master yaptım. Aslında e, o zamanlar e, kariyer planım babamın izinde ilerlemekti. Babam da Ankara Siyasal Mezunu bir maliyeci. Hani hep öyledir ya kızlar babalarının izinden giderler gibi düşünmüştüm. Sonra hiç sevmedim e, orada da çalıştım borsada dealerlık yaptım e, finans işinde. Böyle sabah 9, akşam 6 bir iş bana şey yapmadı, e, hiç iyi gelmedi. O zamandan beri aslında değiştirmeyi de bir yandan kafama koymuştum. Sonra master yaptım. E, o, o yıllarda da eşimle evlendik ve... Tüm bunlara baba ne diyor bu arada? <gülüyor> <gülüyor> baba önce çok gurur duymuştu tabi onun izinden gittiğim için böyle şeydi. E, o, o zamanlar çok iyiydi. <gülüyor> Ama isteyerek yap, yani okulu da isteyerek okumuş Evet şey evet de sonuçta sonra seçtim. E, evet. seçtim. birçoğunda olduğu gibi çok evet, hoşuna gitmemiş. Aynen öyle. Sonra master'ı bittikten sonra hemen ardından şimdi yine koştuğum gibi hemen evlendik ve eşimin işi nedeniyle bir değişim programıyla Amerika'ya gittik. Hemen ardından master'ı bitirir bitirmez. 2 yıl Miami'de yaşadık. Açıl ya hayatı koşarak geçmiş. <gülüyor> Valla bu şimdi <gülüyor> atı, normalde atıyla bizi nefes nefese bırakacak bu yani. Yaşımıza Aynı başımıza bakmıyor kendi gibi çıtır hızlı zannediyoruz. Hızlı gibi. sarıyoruz ya bazen videoyu falan onun gibi <gülüyor> olmasından <gülüyor> endişe ediyorum şimdi eğitim hayatı bir şekilde devam ederken de spor aşkı var. Gerçi spor aşkını ve yani spor hayatını çok yani ilerleyen dakikalarda evet. dinleyeceğiz senden ama bu spor küçüklükten beri olan bir şey diye evet. düşünüyorum yani, yani. senin her çocuk Hayat gibi. Olsun, olsun. okulla olsun, olsun. Okulda her çocuk gibi işte en sevdiğim, en hareketli, en aktif olduğum dersler, beden eğitimi dersleri, bütün işte basketbol kursu, voleybol hepsine yazılıyorum, gidiyorum, çok severek yapıyorum. Ama benim çocukluğumdaki şartlarla şimdiki çok farklı olduğu için birbirinden ailemin beni öyle her yere yetiştirme, bütün kurslara şimdi benim çocuklarıma yaptığım gibi taşıyabilme lüksü yoktu. Ve o zaman yapabildiğim kadar yaptım. Asıl ben de hani çocukluktan beri hep sporla büyüdüm diyemem. Benimki de baya ya evlendikten sonra ve asıl Amerika'ya gittikten sonra oradaki imkanları gördükten sonra başladı. Çok güzel. Ee, çocuk, ne yapalım? Çocuklarıma yapmadım diye. 2 çocuk var. Evet, 2 tane çocuğum evet, var. Evet. Çocuklar da çok sportmen ben Şimdi de tanıyorum çocukları. <gülüyor> evet. Bir 12 yaşında, biri de 9 yaşında. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Şimdi eskiden yaş büyütürlerdi. Benim defterimde 8 yazıyor Atilla notlarımda. Ben geçen bastım. E, 9'a bastı. bastı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben kaça bastığımı bilmiyorum ama <gülüyor> tamam, müzik dokuz. arası verelim. <gülüyor> müzik arası verelim, evet. Time getting tougher than tough. Ben Kimden Sin, gelsin? Ben Sidran'dan gelsin. Hep birlikte dinliyoruz. Gelsin bakalım. One, two, one, two, three. Money's getting cheaper. getting steeper. Found a good woman but I, I couldn't keep her. You see times getting tougher tough. And things are getting rougher than rough. Well, I make a lot of money, but I just keep spending the stuff. They got pork chops at the market. I asked the butcher for a pound. Man, I couldn't get a pork chop when I laid my money down. Times are getting tougher than tough. Things are getting rougher than rough. I make a lot of money but I just keep spending the stuff Politicians telling folks cut down on your meat Man, why don't they cut the prices and just let the children eat? You see times are getting tougher than tough Things are getting rougher than rough Well, I make a lot of money, but I just keep spending that stuff You can't afford to live You better try. Undertakers got a union now. It costs too much to die. Times getting tougher than tough. Things are getting rougher than rough. Well, I make a lot of money, but I just keep spending. You can make a whole lot of money, you find you keep right on spending. I make a lot of money, but I. Just keep spendin'in that stuff e, Bu akşamki Laflıyacağız'ın konuğu Açeli Erten. E, sevgili Atilla, e, Rejide, ben her zamanki gibi e, mikrofonun başında Akşam kesiyorum. <gülüyor> Şimdi evlenenler bir hemen evlenir evlenmez böyle bir, bir yurt dışına kaçıp da böyle bir kendimize gelelim biraz yurt dışında bağımsız olalım gibi bir düşünce vardı. Ben de evlendiğimde ilk yurt dışına kaçmıştım kimse müdahil olmasın hayatıma diye. Bu hem böyle hem de böyle biraz gençlikte yapılacak işler bir yurt dışına kaçmak. Sonra zaten evet. kürkçü dükkanında dönecek herkes. <gülüyor> Bizim kürkçü dükkanı çok şey çekici galiba. Herkes giden geri geliyor. <gülüyor> Valla giden evet aynen. Dönmeyen pek yok gibi. Açelya sen nerelere gittin? Ben aslında şimdi de açık olabilsek, gidebilsek her yere yine kaçmayı <gülüyor> çok isterim. Çok özledim. Ben ilk ilk defa yurtdışına dışına da o zaman çıktım. Amerika'ya gittim ilk. Evet. Ondan önce öyle bir tecrübem de yoktu. Bütün asıl bu az önce söylediğim spor ondan sonra başladı dediğim oradaki imkanları gördüğümde ve e, hani burada giderken dedim ya ailemin öyle beni her yere götürme şey kurslara yetiştirme imkanı yoktu orada her şey size sunuluyor spor anlamında e, biz Miami'ye gittik Miami'ye yerleştik zaten uçsuz bucaksız bir arazi çok geniş bir ülke her yerde o kadar çok spor imkanı var ki sitelerin ya bizim evimizin bahçesinde tenis kortu havuz kocaman bir park her şey sınırsız e, spor size sunulduğu için Orada böyle onları görüp çok özenerek başladım. ilk bütün spor faaliyetlerime. Yoğun anlamda. Halbuki mesela ben şimdi kendi evimin bahçesini düşünüyorum. İki üç tane ağaç var. <gülüyor> bir tane boğuldum mu kolay çıkartılabilecek büyüklükte bir yüzme havuzu. Ama <gülüyor> sen <gülüyor> <gülüyor> bir de pimpon var Ping <gülüyor> ok, Masa tenisi ping ayrı bir şey. Açeli ping pong. Ahmet pimpon ustasıdır. Çok iyi, çok evet. güzel. Çok isterim bir gün izlemek. Hakikaten mi? Evet. <gülüyor> o zaman bir şov yapalım. <gülüyor> Az bilen birini getir karşıma. <gülüyor> tamam ben geleyim. <gülüyor> Şimdi Miami tabii spor açısından hakikaten önemli bir kilit bir yer. Yani evet. orada sokağa çıkınca zaten. Evet hani... aynen bisiklet evet. E, işte sıcak nedeniyle hadi yazın paten herkes patenli evet. bir yerlere evet. gidiyor. Koşuyorlar ya o kadar uçsuz bucaksız imkan var ki her şey sunulmuş ve bu e, devlet ücretsiz sunuyor. Çocukluktan anaokullarında başlıyor. İşte, e, çok yakınımızda ilkokul vardı. O çocukların spora yönlendirişini izlemek. Sabahları onların antrenmanlarını izlemeye gidiyordum. Öğretmenleri, polisler bile o kadar saygılı ki onların spor sahibi Hatlarını. Bu çok etkiledi beni. E, sporda başarılı herhalde böyle Aynen, oluyor yani. Işte o, çocukluktan o konulara geleceğiz Aynen onlara Aynen öyle. Çünkü merak ettiğim birkaç şey var. Senin de fikrini almak istiyorum o konularda. E, peki Miami dönüşü Finanstan sanki uzaklaşma başlamış evet. veya yani öyle bir kafada öyle bir şey varmış başka bir kulvara geçmişsin evet. diye anlıyorum. Evet aslında o da hani çok kolay benim için böyle kolay evren kolay bir şekilde sundu derler ya öyle oldu. Ben orada çalışma iznim yoktu eşimin işi için gitmiştik. Ben çalışmadım ama hani boş durmayı da hiç seven biri değilim. Türkiye'de internet üzerinden online ne işler yapabilirim zamanı nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken burada bir eğitim firmasından uzaktan eğitim firmasına içerik üreticisi olarak metin yazarı olarak işe başladım. Ha, Türkiye ile güzel. çalışıyordum. <gülüyor> evet. <gülüyor> uzaktan eğitim firmasına uzaktan ulaştım ve onlarla çalışmaya başladım. Çok güzel. Peki döndükten sonra orada mı devam ettin? Döndükten sonra aynı. ilk önce oraya girdim. Orada başladım ve devam ettim. Ee, eğitim, uzaktan eğitim e, adı altında İK e, firmalarına eğitim e, çok... Hazırlayan bir firmaya girdim. Çelik o ne? zamandan keşfetmiş bu işlerin uzaktan olabileceğini. Hakikaten <gülüyor> evet. öyle evet. Vallahi. Şu anda çok uzaktan evet. uzay yaşıyoruz zaten. Çok doğru valla, <gülüyor> vallahi güzel bir sektör. Ee, peki. Bu İK tarafı ve eğitim tarafı nasıl geldi? Finanstan sonra daha mı rahat hissettin kendini? Çok, çok daha iyi hissettim. Zaten ben okulda da hani sözel tarafım her zaman daha kuvvetliydi. Metin yazmak, içerik oluşturmak bunlar çok daha keyifli geldi. Döndükten sonra eğitim sektöründe, İK eğitimde uzun süre çalıştım. Hep üreten taraftaydım. Eğitim içeriklerini üreten, planlayan taraftaydım. Beyaz yakalılığımın son 5 yılında işin karşı tarafına geçtim. Atatürk Havalimanı'nda, Atöde, İK'da eğitimleri planlayan e, organizasyonda yer aldım. Ha, enteresan, onu bilmiyordum ben. Evet. E şimdi ol. Atilla, Açeli'ye heyecanlanmak serbest mi dedi başta. <gülüyor> biz heyecanlanmış Ne olacağını <gülüyor> şaşırdık. Şu anda biz heyecanlanmış oziyetteyiz. E, konuşmaya nasıl başlara susturur muyuz diye bakarken şu anda susturmak evet. yok. <gülüyor> evet. Açıldı. Şimdi ee, bir parça arası, bir parça arası e, durduralım. Verelim. Evet. Ee, Redman Quartet'ten gelsin. Kan Watmay. Hoş gelsin. Finanstan girdik. E, İK'ya ve eğitim alanlarına geçtik ama sanki profesyonel hayatın, ya profesyonel hayat demeyeyim de e, kurumsal hayatın sonuna geliyoruz gibi evet. hissediyorum. Evet. E, bu arada bir e, koçluk eğitimi ve koçluk artık sertifikası mı hı hı. denir ama evet. e, koçluk evet. adımları başlıyor ki o Belki dönemlerde de çok işe yarayacak çok büyük ihtimalle. Öyle. İstersen onlardan bahsedelim Açeli'ye biraz. Tabii e, bu havalimanındaki son e, bahsettiğim işimde çalışırken e, aynı zamanda orada e, bizim eğitim olanaklarımız da çok e, fazla ve sınırsızdı diyeyim. E, koçluk eğitimleriyle orada tanıştım. Ee, orada biz bize de koçluk eğitimleri aldırmışlardı e, iş iç, içerisinde. Ama ayrıca ben e, hani araştırıp bunu nasıl ilerletebilirim diye düşündüğümde CTI ile tanıştım. E, bu şeyde. Şöyle bir şey yok değil mi? Hadi sırtını vurup da, hadi aslanım koçum benim yürü falan. Yürü, <gülüyor> bunlar? Hayır, bunlar. hayır bunlar yok. Anladım. Bunlar aslında böyle anlatırken çok hızlı ama hepsi yaşarken sor. çok meşakkatli. <gülüyor> <gülüyor> Öyle hemen alınıp bitirilen yaşanan şeyler değil. Hepsi zamanı çok yayılmış. Şimdi bizim programın özelliği şu. Aa biz. Tabii bir radyo programı yapıyoruz ve eğitimin haricinde hobilerinin peşinde koşan ve hobileriyle başarılı olmuş insanları. On parmağında on marifet diyoruz. Senin de on parmağında on marifet var. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bütün bunlara gelirken biraz da gençlerin kulağına kar suyu kaçırmak istiyoruz sadece okuduklarıyla değil hobilerini de zenginleştirsinler sen de ekstradan bir sürü şeyle beslenmişsin bu evet. beslenmeleri çok hızlı geçmeyelim bunların hepsi çok büyük çalışmayla çok büyük özveriyle ve emekle oluyor evet, bu gerçekten. emeklerin üzerinde böyle biraz daha Aa, basarak geçelim tamam. bu ben hep öyle söylüyorum arada sevgili Atilla Aygin'in bilir sahanda yumurta kırmak gibi kolay anlatıyorsun <gülüyor> ama sahanda yumurta <gülüyor> yapmak da çok zordur <gülüyor> Evet. Seni dinliyoruz. Koçluk eğitimlerine gerçekten çok ilgimi çekti ve bunu daha ilerletmek çok istedim. Bunun için araştırdım en şey hangisine gidebilirim, hangisini tamamlarsam daha faydalı şeyler edinebilirim, mesleğime de daha faydası olur diye CTI ile tanıştım. Burada 5 modülden oluşan koçluk eğitimlerini de aynı zamanda çalışırken aldım. Sonra e, bu ilk başta şöyle işime yaradı, saha çalışanları dediğimiz e, mağazalarda çalışan arkadaşlara onlara e, koçluk hem yaparak hem de koçluk programları düzenleyerek, eğitimleri de bu yönlere çevirerek e, orada e, koçlukla e, çok yoğrulmuş bir iki sene daha geçirdim. E, ardından, ama bu, bu arada şey var. E, Amerika'dan döndükten sonra hani sporda çok aklım kaldı. Orada çok iç içe oldum dedim. Döndükten sonra da hiç bırakmadım spor yapmayı. Kendim aktif olarak e, haftanın minimum dört günü spor yapıyordum. E, doğada olmayı çok seviyorum. Doğal yürüyüşleri, koşular, trail koşuları bunları hep zaten yapıyordum. Bir yandan da ama aklımın köşesinde hep hani ileride işimi de buna çevirmek olduğu için e, orada çalışırken, kurumsal hayatta devam ederken e, spor anlamında eğitim Eğitimlere katılmaya başladım. Hafta sonları, bazen hafta içliği, akşamları hep eğitimlere katılmaya devam ettim. Yani. Hiç boş geçmedim aynen. Peki bu koçluk eğitiminin bir etkisi olmuş olabilir mi senin kurumsal hayattan? soğutmak değil mi ama uzaklaştırmaktı Evet kesinlikle oldu ve hani koçluk eğitimlerini bilen herkesin böyle bir kanısı var. Eğer e, koçluk eğitimlerini aldıktan sonra, koç olduktan sonra hayatın değişiyor bir şekilde diye. İşte bazı Başka insanlar... Başka bir şekilde bakıyor herhalde. Evet. E, bazı hayatı. insanlar işini değiştiriyor. Bazı insanlar yaşadığı yeri değiştiriyor. Bazı insanlar eşini değiştiriyor. <gülüyor> <Ya> ben <gülüyor> e, ben çok... buna çok şahit oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz da bu yoga eğitimi alanlar ama <gülüyor> ya, yogaya gidiyorum diyor. Eyvah diyorum başıma <gülüyor> bir şey gelecek <gülüyor> herhalde. Sigir var sonra. o <gülüyor> Öyle tamam, bir abi. kanı var. Evet var, ben mi? de koçluk eğitimlerine gittiğimi söyledim de şey diyorlardı. Eyvah emin misin falan hani ne olacak acaba sana ne olacak <gülüyor> diye böyle şeylerle çok karşılaştım. Baş, başka bir insan bu oluyor insanı evet. anlamadım ne oluyor? Onun ya, için bu? artık zaten yeterince yorulmuş o ziyetteyim. Yoga <gülüyor> falan yapmıyorum artık <gülüyor> <gülüyor> ya belki de insan bir arayışta olduğu için hani ona yönlenip onu araştırıp kendimle ilgili hani daha e, daha iyi daha mutlu olacağım ne yapabilirim mi araştırdığı için belki de onları yöneliyor ve doğal sonucu da bir şekilde bir yerde bir değişiklik oluyor. Aya bizde sevgili Atilla ilgininde yoga mı gideceğim, <gülüyor> radyo programı mı yapalım dedik. Yoga... <gülüyor> Yo <gülüyor> ...yoga... ...kenarda dursun Ahmet şimdilik. <gülüyor> İkisini de yapabilirsiniz ama benim tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi böyle enteresan yogalar var. Böyle bir ay içirip yoga yapılıyor falan filan. <gülüyor> özellikle New York'ta falan çok popüler bunlar. Biz de radyo, radyoda yoga yapabiliriz radyo mesela. Da. Çünkü evet. görüntülü yaparsak... Evet. ...halimiz feci. Evet. Şimdi zaten yoga çeşitlerine sonradan gireceğiz. Şu, an, şu anda okuluna girmiyoruz sakın açıyla. Evet. Ee, ne yapalım? Bir müzik arası daha verelim. Verelim. Ee... Şimdi Açeli'ye biraz önce bir laf söyledi. Hani böyle şu sınırlar açılsa da seyahat etsek diye. Hemen evet. onunla ilgili bir parça Stacey Kentten gelsin. Gelsin. Ee, Art Hirahara'la birlikte. Birlikte parçamızda I Wish I Could Go Traveling Again. go traveling oh. Sitting in my shade sipping my latte beneath the awning of a famous cafe jet-lagged and with our luggage gone astray I wish I could go traveling again I want a waiter to give us a reprimand in a language neither of us understand why we argue about the customs of the But how? Sevgili laflayacağız dinleyicilere. E, Açelya Erten'le söyleşimiz devam ediyor. Şimdi daha çok sporla ilgili kısımlara geldik. Çünkü benim bu sporla ilgili kendisine sormak istediğim birkaç tane soru var. Bunların en başında da şu geliyor. Spor sevgisi nasıl aşılanır bir insana? Yani biz maalesef millet olarak çok böyle spora bayılan bir, bir millet değiliz. Yani yurt dışına kıyaslandığında ama hep de özeniyor Rum açıkçası senin dediğin gibi işte hani yurt dışına gittiğinde özellikle Amerika'daki yani bu insanların spor aşkı, spor imkanları olsun. Hani neden biz yapmıyoruz? Çünkü gerçekten bu insanları sağlıklı kılan ve hani belki ömrünü ömür katan bir şey. Spor yapmak. Aynen. Yani bilinçli bir şekilde spor yapmak hani belli bir sağlık seviyesindeyisiniz spor yapmak. Bunu nasıl aşılanır aşılarız gençlere? Ya yani illa çocukluktan mı başlamak? zorunda bu iş. Hayır kesinlikle e, bence değil ve bence hani bu aşılanabilen bir şey de değil. E, uygun ortam ve motivasyon olduktan sonra e, herkesin e, e, isteyeceği, yapmak istediği ve gördüğüm isteyeceği bir şey. E, ben çocukken bir sürü şey denemek isterdim. Mesela e, benim yaş grubumdaki çoğu kişi bilir. Ailelerde şöyle bir kavram var hiç sevmem. E, maymun iştahlı olmak diye. Bu çok karıştırılıyor çünkü. Bir şeyi denemek istediğinizde e, onu deneyip sevebilirsiniz ya da sevmeyebilirsiniz ama bence denemekten asla hani bir şey yapmayı bırakmaktan asla vazgeçmemek gerekir. Ben çocuklarıma böyle bir şey bu anlamda bir şey istedikleri zaman kızım mesela diyor ki ben tenis oynamak istiyorum aslında hiçbir fikri yok ama denemek istiyor. İşte e, tamam götürüyorum denesin severse devam etsin sevmezse başka bir şeye geçebilir ve ne istedilerse şimdiye kadar hepsinin denemelerine elimden geldiği kadar sağlamaya çalıştım. E, bu yüzden kaç yaşında olursa olsun annem de mesela şu anda benim bizleri görüp e, yürüyüşlere başladı merak etti ve şey e, bizle gelmeyi çok istiyor. Çünkü gördüğü zaman da o spordan sonra insana gelen o şey enerji, Hiz, iyi his evet. bunları görünce de insanlar etkileniyorlar. Pilates'e başlamak istedi şimdi mesela evet. ben anneme sen 70 yaşındasın olmaz böyle bir şey olabilir mi? Ve çok severek yapıyor. E, çok güzel evet. E, o yüzden başlamanın asla yaşı yok. İçinden ne zaman geliyorsa insan her yaşta her şeye başlayabilir bence ve öyle bir his geldi geldiğinde de mutlaka denemek gerekiyor. Bu bir yaşam biçimi o zaman yani senin için. Evet. Ama insanlar için de bir yaşam biçimi olması lazım. İşte ben öyle olmalı. Ben evet. diye değil falan. Evet. Yani şimdi... Zorla yapılacak bir şey değil yani. Benim inancım ve keyif hiç kimseye hiçbir şeyi zorla yaptıramazsınız Doğru. zaten. Atilla ben şeyi hatırlıyorum demeyecek senin sorduğun soruya cevap olur mu? Ee, i̇şte spor nasıl sevdilir gençlere. Bizim gençliğimizde beyaz gölge diye Televizyonda Tabii, bir dizi basketbol. vardı. Basketbol dizisi vardı. Ve ne kadar çok insan basketbola yönlendi. Yani Türkiye'deki yani. basketbolun şeylerinden bir tanesidir o. Tem yani, bir temel bir tanesi. taşlarından evet. bir tanesidir o, o dizi. Şimdi sen birçok spor yapıyorsun biliyorum. Yani evet. Sadece evet. Hani pilates veya işte hani fitness, ve fitness pilates evet. değil. İlginç şeyler de yapıyorsun. Çocuklar ondan bir ilham alıyorlar mı? Yani hani nasıl oluyor? Şöyle... Merak ediyorlar mı? Ya bunu da deneyim. Çünkü demin dedin işte hani tenis denemek istiyorlar, onu denemek evet. istiyorlar. Senin yaptığın şeyleri de denemek istiyorlar mı? E, istiyorlar ve deniyorlar. Bunun da e, kendimce sebebi ben onları her şeye dahil ediyorum. Mesela dersim olsa buraya da getiriyorum. E, sessiz olmaları gerektiğin ama sessiz oldukları sürece burada istediklerini yapabileceklerini söylüyorum. E, oğlum geliyor mesela burada kendine Survivor izlemeyi seviyorlar. Burada kendilerine kendi kendilerine Survivor parkuru kuruyorlar. Hopluyorlar, zıplıyorlar. <gülüyor> Sonunda e, çok uygun bir yer. Aynen. E, koşuya gidiyorum. E, bazen şehir dışına gidiyoruz, yurt dışına yarışlara gidiyoruz. Onları da götürüyorum. Hani onların benimle birlikte geliyor ...olmasını ben hiçbir zaman bir engel olarak görmedim. Yaptığım her işe, her spora... ...onları da mutlaka dahil ettiğim için... ...onlar doğal olarak bunu görerek... ...büyüdüler ve büyüyorlar. Şu anda bir yere gittiğimizde onlar için şey çok normal bir şey. Mesela anne sabah kalkar... ...ve anne erken kahvaltıdan önce... ...koşmaya gider. Bu çok normal bir şeydir. Çünkü koşmaya sabah erken çıkılıp... ...koşulur. Hani Bu onların aklında, aklında öyle, bir şey. öyle bir şey. Aynen. Evet. İşte demek ki çocukluktan böyle yani etkileşimler başlıyor. Öyle görüyor. Evet. Anne bisiklete öyle. biner. Bu çok normaldir. Evet. <gülüyor> Anne yüzer. Açeliyat. Hocam sen, senin e, triatlon <gülüyor> yaptığını evet. biliyorum. Triatlon evet. nedir? Biraz bir anlatsana bize. Triatlon 3 branştan oluşan bir spor dalı. E, yüzme, bisiklet ve koşu. Bunların arka arkaya yapıldığı bir branş. Evet. E önce yüz, aynı yarış içerisinde ya da aynı şey içerisinde aktivite içerisinde önce yüzmeye. Kaç kişi üç... katılıyor mesela böyle bir şey? Sınırı var mı? Hayır yok şimdi pandemi nedeniyle bazen yarışlar kısıtlanıyor. 100 kişiyle katıldığımız kısıtlıdır. 100 kişi katıldı diyor. Evet. Start verildi. Ne yapıyor otur yarışçıları? E, önce herkes suya giriyor ve yüzüyor. Evet. Ta Tamamlayıp ya. <gülüyor> hani o Ironman'ler falan falan. Evet, Ironman <gülüyor> triatlon yarışının bir Ironman trademark. Şey evet, Önce ıslanıyorsun. Evet, önce ıslanıyorsun. Önce Peki. yüzüyorsun. Sudan çıkan, sudan çıkar çıkmaz aradaki transition zamanı deniyor. Hızlı bir şekilde o zamanı çok kısa tutarak hemen üstünü değiştirip bisiklete binmesi. Ne kadar yüzüyorsun ama öyle 50 metre yüzmiyorsun ee, yani ahmet. Yarışlar farklı farklı <gülüyor> e, mesafeler işte sprint, e, triatlon olimpik var, e, half ironman, ayrıma hepsinin farklı. E, mesafelerde farklı ama bir buçuk kilometre falan yüzüyorsun. Ben, <gülüyor> ben sudan çıktıktan sonra benim saçlarım kurmaz ya. E, yani i̇şte onun için işte. bisiklete biniyorlar <gülüyor> ki yani. Dayanıklılık spor yaparken bunları hiç bakmıyorsunuz. Her tarafınız ıslanıyor, çamur oluyor ama bunlar bir süre sonra bunlar da keyif vermeye başlıyor. Hani siz ondan keyif alıyorsunuz zaten. İşte 90 kilometre bisiklete biniyoruz mesela. Islaktan Peki sudan durudun. çıktın sonra bisiklet mi, sudan koşu çıktı, mu? Bisiklet, koşu bisiklet. en son. <gülüyor> bisiklet, bisikletten iniyorsunuz ayakkabıları değiştirip hemen koşuyor, koşmaya Peki, başlıyorsunuz. Peki sudan çıktığında, benim öyle bir anekdotum vardı atılabilir onu gülüyor. gülüyor. Sudan çıktığında annen yakındaysa evladım ıslak ıslak üşüteceksin diyor mu <gülüyor> muhtemelen der o yüzden annem annemi hiç götürmeden yarışlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki açelle bir bir yani bir normal bir triatlon yarışı ne kadar sürüyor kaç saat sürüyor? Yine kişinin e, yani. Tamamen kişiye bağlı bir katof var tabii ki her yarışın o da farklı belli bir zaman koyuyorlar bu zamanın altında tamamlarsanız tamamlama madalyası alıyorsunuz e, ya da en başarılı ilk üçteyseniz kürsüye çıkıyorsunuz hmm. ama kadar yani katof zamanına kadar e, tam herkes tamamlayabilir bazıları kendi süresine yarışıyor mesela ben e, diyelim ki bir yarışta 5 saatte koştum bir sonrakinde 5'in altına düşmek için hmm. insanların Kendine hedefleri genelde için. böyle oluyor. Güzel. Ayna. Yani kendi kürsümü Kendim getirdim. Üstüne çıktım yok. Yok. Yani maalesef öyle oldu. Yok. Eğer yarışta ilk üçe girerseniz tabii ki kürsü var. Kürsü var. Evet. Peki Atilla ne gelsin? Ee, bir parça arası verelim. Sonra evet. devam edeceğiz. Kimden ee, geliyor? Larry Coryell, Philip Catherine ve Lars Niasson'dan gelsin. E, Ahmet ne gelsin? Beck Groove. Hep birlikte dinleyelim o zaman. İyi akşamlar. Tekrar laflayacağız dinleyicileri. Atilla İlgin'in, Ahmet Görsel ve Açelya Erten. Bir laflayacağız programında tekrar bir aradayız. O programı yaptığımız yer harika, nefis, çok lezzetli. Yemek sofrası zannetme. Bir spor salondayız. Arkamda bir tane bir alet duruyor. Böyle hayranlıkla izledim. Nedir bu dedim. Hani böyle İlk defa bir şey görürler de ne olduğunu anlamazlar. İşkence aletimi diye <gülüyor> baktım. Reformer. Aa, yeniden forma soktuğu belli. <gülüyor> evet. İsminden anladığım kadarıyla. Ee, peki şimdi biz böyle sporla çok barışık olmayan, yemeği içmeyi çok seven, bilhassa içmeyi de çok seven <gülüyor> e <200. gülüyor> bir topluluğuz. Bu spor alışkanlığı sonradan da edinebiliyor. Bu tip salonlara gidip spora başlamak isteyenler nasıl başlasınlar? Ne yapsınlar? Neresinden, ucundan nasıl tutsunlar? Bir hayali var ve diyor ki ben bir spor yapmam lazım. Ucundan nasıl hı hı. tutturacağız? Öncelikle yani her zaman buraya gelen üyelere de soruyoruz ama yani amacımız ne neden spor yapmak istiyorsun? Gerçekten sağlıklı yaşamak ve sporu yaşam biçimine katmak mı istiyorsun? Yoksa bazen şöyle de geliyor işte yaza kadar iki beden incelmem lazım. Ay en <gülüyor> sevdiğim şekli. <gülüyor> amacımız ne neden bunu neden istiyoruz bir. Niye yaza kadar acaba o mayoya girince güzel gözükmek <gülüyor> çok mu oynardı ondan sonra ne olursa olsun. Yani herkesin seçimine saygı duyuyoruz herkes bir istekle geliyor. E, işte kilo problemi ile geliyor. E, hareket etmek istiyorum, ağrılarım var. Bunları geçirmek istediğim için spora başlamak istiyorum diye gelen oluyor. E, şey, yani ne yapmak istediğini bilmek önemli. Evet. Bilmiyorsa da demin dedim ya hani sonuçta şey var mesela bir e, işte ben şu an gidip bir kazak alacak olsam aklımda bir şey vardır benim yaklaşık bunu istiyorum gibi. Spora başlar. Yani koşmak mı istiyorsun? E, fitness mi yapmak istiyorsun? E, yani neye sen daha e, hiç, e, his olarak daha neye yatkınsan bununla ilgili önce gidip bir hani küçük ben ben olsam başlarken öyle yaparım bir araştırma yaparım neler yapıyorlar insanlar e, şey çok önemli benim genetik yapım bunu yapmaya uygun mu yaşam biçimim uygun mu sabah 8 akşam 8 çalışıyorsan çok doğru söylüyorsun ben de Aa, yaza hazırlık yapanlardanım hep. Bir baktım ki böyle sporla mı olacak gibi değil. Kendime bir tane tişört aldım. Karnımda six pack var. Otisörtü giysem de ben Ara sıra sosyal medyada karşılaşıyorum tişörtler. <gülüyor> Yani hayatımıza uygun mu bu? Evet. Şimdi az önce triatlondan bahsettik. Triatlon birden böyle belli bir yaştan sonra triatlon yapma isteğiyle gelenler oluyor. Ama o kadar yoğun çalışıyor ki mesela triatlon antrenmanları yapmak, böyle bir yarışa hazırlanmak çok meşakkatli bir iş. Çok fazla de bulunmanız gerekiyor. Sürdürülebilir olması lazım. Evet, sürdürülebilir olması lazım. Böyle bir vakit ayırdıysanız da hani bunu gerçekten bilinçli şekilde yoksa herkes başlıyor. Bir ay sonra işte iş saatlerini ayarlayamıyorum deyip bırakan oluyor. Hani e, gerçekten önce yavaş yavaş adapte olarak birden nasıl şimdi siz çıkıp maraton koşamazsınız. Önce yürüyeceksiniz. Uzun mesafeler koş. Yürü koş yapacaksınız. Sonra kısa mesafeler koşacak. Her şey aşama aşama adım adım gelirse daha sürdürülebilir ve yaşam boyu yayılabilir bir şey oluyor. Benim önce Atilla lastik ayakkabı almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> sen sen sixpack pack <gülüyor> Lastik ayakkabı alsaydın. Şimdi bir şey aklıma geliyor. Yani <gülüyor> spor özellikle hani böyle profesyonel anlamda diyemeyeyim ama yani hayat tarzına dönüşebilecek bir sporu bir hoca ile yapmanın önemi yani ben açıkçası çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Sen de biliyorsun. Tanışma. Çünkü hem tanışma vesilesi <gülüyor> oldu evet. hem de hani sevgili ortağımız bizim hocamız Onur da sağ olsun. Hani bize çok çok katkısı oldu. Gerçi biz evet. tabii birazcık sonunda boşladık işte Covid falan da girince iyice artık boşlamak zorunda kaldık ama yani hocanın etkisi çok fazla oluyor yani hem motivasyon evet. açısından hem doğru hareketleri doğru şekilde yönlendirmesi açısından sakatlanma açısından veya sakatlanmama açısından diyeyim kesinlikle bu da herhalde bir tavsiye olabilir yani spor evet. yapmak özellikle belli bir yaşın üstündeki insanlar için spor yani Aynen. ben bayılıyorum sokakta koşanları çıkayım sokakta koşup bir dönem çok aynen, olmaması gereken bir şey diye gibi. düşünüyorum. Aynen dediğiniz gibi. Şimdi burada da salonda her hareketin belli bir paterni var, belli bir yapılma şekli var ve yapılması gereken bir ağırlıklar da var burada. Şimdi ağırlıklarla da çalışıyoruz. Şimdi hiç spor yapmamış birisi kendi kendine gelip burada çalışmaya başladığında görüyoruz hani ilk bakışta anlayabiliyorsunuz daha önce birisiyle çalışmış ve belli bir şey var ekranlı ya da yok. Şimdi bu yanlış yaptığı zaman eklemlere yanlış yük bindi kasları zorluyor, her şekilde e, yani bilmediği bir şeyi yaparken insanlar kendisine daha çok zarar veriyorlar aslında. Birbirine kesinlikle danışmalarını tavsiye ediyorum. Herkesin imkanı olmayabilir, herkes hocayla çalışamayabilir. Ama hani e, salonlara da gittiğinde şey yapabilirim, e, hocayla çalışan birini izleyebilirim, görebilirim, bakabilirim, e, soru, sorabilirim. Yani, ama bazıları da şey yapıyor, bunu çekiniyorlar sormaya. E, bunu, evet, çekiniyor ya da bilmediği bir şeyi e, hani başkası biliyor bilmiyorum orada ego mu devreye giriyor ne oluyor e, ama kendi kendilerine yap, yap, yapanların kendi kendilerine çok zarar verdiğini de görüyorum yani şeyden eminim belli bir tecrübeye kadar tabii evet, evet. Yani bunu da ekleyeyim e, yıllardır spor yapıyordur her şeye çok hakimdir zaten hani kendi kendine ya, o istediği başka bir antrenmanı şey ama yapabilir evet, yeni o, başlayanlar için o biraz bahsediyorum biraz şey istisna durumlar ben yeni oluyor. başlayanlar için evet. konuşuyorum evet, evet. ben de mesela spora yeni başlayanlardanım Uzun bir aradan sonra gençliğimde basketbol oynadım ama çok uzun bir aradan sonra sırt ve bel ağrıları yüzünden sporu yeni başladım ee, ve hoca eşliğinde yapıyorum. Hı hı. İki avantajı var, bir tanesi e, doğru hareketleri yaptırıyor size, doğru yerleri çalıştırıyor bel ağrıları ve sırt ağrıları evet. için, ikincisi parayı verdiğiniz için hiçbir zaman <gülüyor> aksatmıyorsunuz. <gülüyor> Aksatmıyorsunuz. Bu çok önemli Hem büyük bir şey. Çok... Önemli. Evet, evet, motivasyonlardan bir tanesi. Şimdi parçaya girmeden önce, o zaman hani şu kısaca şöyle özetleyebilir miyiz? Şimdi herkes için, her yaş için, her vücut tipi için spor hareket mümkün. evet aynen öyle yeter ki istemek hareket etmek istedikten sonra, sonra çok çok fazla seçenek çok var çok fazla seçenek için. var evet kimsenin hani gözünün korkmasına gerek Kesinlikle yok. yok herkese uygun şeyler var hani buradan da spor yapmaya meilli olan insanlara bir evet niyetlenenlere bir pozitif mesaj yollayalım Atilla kimden gelsin parça arası verelim Parça arası verelim çok, evet herkes parça bekliyor biz evet. çok daldık da <gülüyor> Veronica Swift'ten gelsin. The Sports Page. Evet, günün anlam ve önemine binaen bir parça. Bir parça. the middle east price of oil is really out of sight and only yesterday he said price would never be increased that's the opposite of what he said last night it gets so tough to understand this stuff i don't really want to bother anymore but by the time i understand the news that i read today I forget the news I read the day before, but then I turn to the sports page, and I see the Lakers didn't make it, now there's no way that they could fake it, you can't say you win if you lose, cause there it was on the sports page, there's no way to deny it, you win, you lose, or you tie it, you can't cover it up in the news. That always try to pull And the scratchy stuff I feel That's being pulled down round my eyes I'm beginning to identify as one well. There's an expose above the CIA In the radio TV and the press But after all the different versions Of what I'm supposed to know I wind up understanding But then I turned to the sports page, and Aaron Judge made an error. Now how could they report it any fairer? The sun must have got in his eyes. Because there it was on the sports page, just the simple facts I'm finding. Not another X, somebody's grinding. Sevgili laflayacağız zinleyicilerim. Açelya ile evet. sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir spora aşığı olarak onun da bir takım hobileri var ama hobilerde hobiler de <gülüyor> e, spordan çok uzak değil e, anladığımız kadarıyla. Bunların başında da yoga geliyor. İstersen birazcık ondan bahset. Nasıl bulaştın? Nasıl özellikle, ilerliyor? Özellikle son bir yıldır e, çok merakım var. E, yaptığımız sporlar nedeniyle e, streç yapmak çok önemli. Herkes için önemli. Bizim için ekstra daha önemli. Çünkü haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. E, stretching yapmak, e, kendi kendine yapmak tabii ki mümkün. Ama e, ben yoga yaptığım zaman vücudumun çok daha rahatladığını hissediyorum. Ve bu yüzden yoga yapıyorum. Yoga eğitmenliğim yok. Kendim de başka yoga eğitmeni arkadaşlarımla çalışarak yapıyorum. Son 4-5 aydır da meditasyona çok meraklıyım. Çünkü onu başaramıyorum, beceremiyorum ama <gülüyor> olduğunda birisiyle çalıştığımda ve meditasyon yaptığımda da çok iyi geliyor. Çok seviyorum. O yüzden... E, bu aralar bunlarla çok aşırı neşerim yoga ve meditasyonla. Yoga e, daha çok klasik bilinen yogalar gibi değil de Eğer yoga dediğimiz hamaklı görmüşsünüzdür. E, asılan böçük. Böyle... Evet, ben onları yoga. ne zaman görsem ne zaman bu tavan çökecek diye veya hani o ip kopacak diye bekliyorum ama. <gülüyor> Onlar çok sağlam. sağlam çok sağlam evet. Ben ondan çok keyif alıyorum. E, haftada bir gün mutlaka e, hoca arkadaşımla birlikte onu yapıyorum. Eve de aldım. Kendim de e, yani ...meditasyonla birlikte birleştirip onu yapmaktan çok keyif alıyorum. O air yogayı biraz açsana. Onun air ne... yoga, e, hamak, yoga hamağı dediğimiz o gördüğünüz e, tavana asılan Asılak. şeyin içinde... ...yer çekimini e, ortadan kaldırıyorsunuz. Tepetaklak hareketler baş aşağı ya da e, sadece ters durmanız da gerekmiyor. Ama e, o hamağın içindeki o yer çekimsiz his e, mü mü müthiş iyi geliyor. Peki o air yoga da en önemli şey yani mutlaka hepsi birbirinden önemli ama yani kuvvet mi gerekli, dengemi mi gerekli, ee, o gün, hepsi bir arada mı? O günkü evet yaptığınız dersin içeriğine bağlı olarak onunla kuvvet de çalışabilirsiniz, onunla sadece stretching de yapabilirsiniz, onunla sadece denge de çalışabilirsiniz. Orada işte onun eğitimini alıp onun hocalığı ayrı bir konu zaten. Hani onu bilerek ihtiyaç neyse gelen kişinin ihtiyacı neyse ona göre çalıştırılabilir. Bu yer çekimsiz ortam hissiyle çalışılıyorsa eğer bizimkiler yakında Mars'a adam gönderecekler herhalde buradan seçerler. Yo, bir yoga şeyi, jimnastikler evet. aç, oluyor. Şimdi ben seni hayal ediyorum bu yoga adam yoga ben ben zaten havalanmış bir adamım yani. Eğir yoga beni tutamaz bildiğin. Tutamaz diyorsun tutamaz. Yoga'nın hakikaten çok faydalarını Nasıl? duyuyoruz. Yani hep okuyoruz, işte belgesellerde izliyoruz. Bu çok meditatif bir tarafı da var. Evet. Senin sizin biraz sonra geleceğiz ama yoga eğitimi veya yoga klasların derslerin var mı? Benim yoga eğitmenliğim dediğim gibi yok ama çok yakında burada Lodusta bir arkadaşımız yoga eğitmeni arkadaşımız başlıyor. Burada da yoga eğitimleri olacak. Yoga dersleri hem birebir verecek hem grup dersleri verecek. Yoga grup olarak yapılabilecek bir şey mi? Hep bunu ben kendi kendime soruyorum. Yani yoga evet. bana böyle çok meditatif tarafı ağır bastığı için hani tek başına yapılması. Evet, o daha doğru hani gibi geliyor ama meditasyon daha çok hani tek başına yapılan bir şey diye ben de biliyorum bildiğim ve gördüğüm kadarıyla yoga e, grup dersleri yapılabiliyor pandemiden önce de yapılıyordu ben birkaç de katılmıştım orada e, hoca tamamen hani grubun üzerindeki hakimiyeti ve hareketleri e, aynı anda o kadar kişiye yaptırması mümkün oluyor yaptırabiliyorlar. Bir yoga karikatürü geliyor aklıma hep böyle toplu yoga falan deyince adam yoga <gülüyor> yapacak tam konsantre olacak yanındaki son derece konsantre vazetti ya diyor tam konuya gireceğim bir gülme tutuyor diyor. <gülüyor> evet, <öyle. gülüyor> Bu tip Bana şeylerden. da başta çok oluyordu. Burada şeyde Sabancı e, Müzesi var Remirgen'de aşağıda. Evet, evet. Orada yazın terasta e, pandemiden önce çok güzel yoga dersleri oluyordu. Sabah 7'de e, grup e, halinde baya da kalabalık 50 kişi 60 kişi Hı -hı. olduğu bile oluyordu. Hani orada ortamın o güzelliği boğaz yani e, yandan gelen sesi aslında şey olunca duymuyorsunuz. İşin içine böyle olaya konsantre girin konsantre olunca. olunca duymuyorsunuz. Ben Ama bazen gülme bana da geliyor evet, Tatil köylerinde <gülüyor> falan görüyorum böyle. Ben uzaktan gülüyorum ya yani daha içerisine girmeden. <gülüyor> Tatil köyüne bir sürü insan oraya gelmiş böyle. Son derece konsantre olmuş vaziyette. Evet. Orada deniz, güneş, her şey <gülüyor> o tek tarafta sıcaklar, soğuklar falan evet. derken böyle <gülüyor> Herkesin aldığı fayda işte çok farklı. Mesela ben hala bile şey değişik geliyor ama alıştım yavaş yavaş bu derslerden sonra o on sesi çıkarıyorlar yani ya hmm. en son o, o yani yogaçı arkadaşlarımı kızıyorlar bana gülme falan diyor ama ben o sesi çıkarmak için Hindistan'a bile gittim. <gülüyor> Çıkma ama. ama bir tek ses çıktı başka hani bir şey yok. Onun da hakkını veren gerçekten çok faydalanıyormuş. Evet. Mutlaka evet. Ben de <gülüyor> ses vardı görüntü yoktu. <gülüyor> Peki bu arkadaki reformer dediğin alet. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Açeliha. Herkes evine spora başlayacağım diye bir koşu bantı alır. Evet. Sonra o koşu bantı. Sonra o koşu bantı. Çamaşır. Bir şey asılmaya başlar böyle falan. Evet. Bu reformer'ı eve alsak. Bu güzel bir alete benziyor. <gülüyor> Sadece spor yapmaya Reformer duymuşsunuzdur aletli pilates. Aletli pilates dediğinizde işte aklınıza bu gel bu geliyor. Reformer, kadillac var, çeyir var ama esas temeli bu reformer. Aslında rehabilitasyon amaçlı ilk olarak e, pilates askerlerin e, savaşta, Joseph Pilates evet, savaşta evet. yaralanan askerleri rehabilitite etmek, tedavi etmek için ilk önce bulduğu bir cihaz, alet. Bize çok uygun. <gülüyor> Türkiye'de bu kadar <gülüyor> hasta var, kafadan hastalar. Onları hepsini tedavi eder. E, şimdi... hepimiz hasta olduk. <gülüyor> Aletli pilates deyince bu geliyor akla. Bunun üzerinde çok çeşitli hareket varyasyonları yapmak mümkün. Dediğiniz gibi ara sıra gelen üyelerimden, şey, burada şimdi ilk insanlarda şey algısı var, yatarak çalışıyorum. İlk önce işte ısınma hareketlerinde falan sırt üstü yatılan hareketlerde çok böyle rahat geliyor, yatıyorlar çünkü. Ama yattığı yerden bir yandan işte bacakları, kolları, karnı çalışıyor. Sonra şey eve de alayım bundan diye ama e, aynen dediğiniz gibi eve alanlar da var. Ama eğitmen değilseniz, evinizde ders vermeyecekseniz bunu eve almanın bence bir anlamı yok, yok. çünkü... E, <gülüyor> ama severiz, biliyor musun? Evde de olsun bir tane. <gülüyor> e, alanlar da tanıyorum, Anne yani dediğiniz gibi kullanılmıyor. Birkaç şey, heves, heves geçtikten sonra orada bir köşede duruyor. Aslında yeni alacaklar sıfırına değil ikinci eline evet. baksa çok daha uygun fiyatla alabilirsin. Şimdi bu alet pilateste bir de şöyle bir görüş, görüş var yani millet diyor ki ya ben normal pilates yapıyorum. <gülüyor> Sen <gülüyor> evet. <gülüyor> mat pilates yapıyorum. Sen aletlemiyorsun. Orada her şeyi zaten alet yaptırıyor sana gibi. Bir, bir, bir, yanlış bir zihniyet var. Böyle Yok, bir şey yani değil tabii ki değil değeri, mi? İkisinin değeri kesinlikle bambaşka. E, matta hiçbir alet olmadan tamamen vücut e, ağırlığınızı ve vücuttaki e, yapabiliteyi diyeyim, vücudun yapabilme e, kabiliyetini kullanarak bir sürü hareket yapıyorsunuz. Burada e, aletin ve yayların tabii ki yardım var ama burada yaptığımız hareketler de başka. Göre, İki, e, e, aynen ki. öyle. Ben e, derslerimi ikisini birlikte harmanlayarak veriyorum. Aynı dersin içinde hem mat hareketler yaptırıyorum hem reformer'da Güzel Atilla bir ara verelim bir, bir şey bize. Evet ee, böyle yoga dedik meditasyon dedik böyle bir meditatif bir parça gelsin Charles Lloyd'dan e, antem gelsin. Bu akşamki konuğumuz Açeli Erten, Atilla Aygin'in ve ben sohbeti yürütüyoruz. Ee, hep yurt dışına çıktığım vakit biraz daha, mm, Kuzey Avrupa ülkelerinde bir sürü bisiklete binen insan görüyorum. Artık şehirlerde e, araçlar yok daha çok bisikletle hareket ediyorlar. Uzak Doğu'da öyle bisiklete binen çok aslında e, motosiklet yeni yeni Türkiye'de hayatımıza girdi. Son on senedir var. Ondan evvel tek tük motora biniliyordu. Ama bisiklet çok daha keyifli motosikletten. Hı hı. Bisiklet bir yaşam biçimi. Dünyayı bile dolaşanlar var bisiklette. Jelya'nın evet. da böyle bir şeyleri var, hikayeleri <gülüyor> Hayali. Var. <gülüyor> Hayali ve hikayeleri var. <gülüyor> Aa, yani hemen gidip de en iyi bisikleti alalım değil ama nasıl başlayacağız bu bisiklet? Neresinden nasıl? freni sıkacağız, <gülüyor> neresinden pedala basacağız? <gülüyor> Şimdi bisiklette de demin bahsettiğim gibi bisiklette de aynı şey e, söz konusu. Bisiklete binme amacımız ne? Bizim e, bir, bir burada triatlonun da bir branşı bisiklet. E, yarış bisikleti, yol bisikleti dediğimiz bisiklet, hani spor, bisiklet sporunu yaptığımız bisiklet var. E, burada caddede e, işte gördüğünüz şehirde dolaşmak için şehir bisikletleri var. Hani bisiklete binme amacımız nedir? E, mountain bike, daha bisikleti dediğimiz ormanda patikada gittiğiniz bisiklet var. Siz nasıl bir bisiklete binme? istiyorsunuz ben Önce buna mesela. karar veriyoruz. Şehrin içinde eskiden hiç yoktu mesela. Şimdi evet. kiralık bisikletler var. Evet. Martı diye de bir şey var gördüm. Martı Uçmayan var Martı var. Martı var. <gülüyor> Martı var evet. Bisiklet hangisini yapmak istediğimize karar veriyoruz. Bunu spor olarak mı yapacağız? Düzenli olarak? Antrenman olarak mı yapacağız? Yoksa çıkacağız buradan. Maslak'tan çıkacağız. sarı yere bisikletle gideceğiz gibi. Ulaşım için mi kullanacağız? Biraz zor değil mi İstanbul? İstanbul'da çok İstanbul zor. İstanbul biraz zor evet. evet. Aynen. Yani hem coğrafi şartlar yüzünden zor hem de yani trafikteki Tragik. insanların birbirine saygısı açısından biraz Bir de zor. Bisiklet yolu falan da pek yok. Yok çok yani zor. Bisiklet e, yolunda şimdi... zaten bisiklet harici ne ararsan var. Tabii. Triatlon antrenmanları yaparken bisiklet en uzun bölüm zaten bisiklet. Bisiklet antrenmanları da çok fazla yer tutuyor. Ee, özellikle hafta sonları açıkken e, hafta sonları uzun sürüşler dediğimiz bizim 2 saatlik, 3 saatlik ya, e, bazen yarışına göre hangi yarışa hazırlanıyorsanız 5 saatlik, 6 saatlik bisiklet sürüşleri var. İstanbul'da trafik başladıktan sonra bu çok tehlikeli, çok kaza getiren arkadaşımız da oldu. Bir de e, bisiklet sporunda bahsettiğim antrenman yaptığımız e, türünde yol bisikletinde biz kilitli antrenman. Pedal dediğimiz ayakkabılarımız kilitli pedallara, o şekilde. Yani e, çekince ayağın çıkmıyor, çıkmıyor pedal. Çıkmıyor, aynen. Yani normal ayakkabıyla sürmüyoruz. E, trafikte bu çok daha tehlikeli oluyor. Anladım. O yüzden hani keşke e, işte Amsterdam'daki gibi olsa, yollar her yer bisiklet olsa, bisiklet o, kuralları ayrı olsa ama. Kilitli bisikletin üç tekerleklisi mi var? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Maalesef yok. <gülüyor> ama onda da işte belli bir tecrübeden sonra önce e, normal ayakkabıyla başlıyorsunuz ama hani o, öyle devam edecekseniz o kilitli pedalda binmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Evet. O, öğrenmek zorundasınız bir noktada. Ben ilk düştüğüm o pedalla ilk düştüğüm anı hatırlıyorum ve onunla hani başlarken herkes düşmüştür eminim ki. Düşünce şey hisse oldu. E, oldum ben artık. <gülüyor> yani, tamam kilitli pedalla bin, yaptım düştüm <gülüyor> oldum tamam böyle devam edebilirim diye. Bu bisikletin atası var bir tane. Ön tekerleği kocaman, kocaman, arka tekerleği ufacık. Ben Hollanda'da ona bindim. Binebildin mi? Ya bindim ama öyle enteresan bir şey ki o pedalı çevirdiğin anda hareket ediyor. Şimdi biz normal bisiklette alışmışız, hareket ederken ayağımızı durduruyoruz. Giderken ayağımı bir durdurmak kalktım. Küt, diye aşağı düştüm. O yüksek bir yerden düşüyorsun Tabii yani. Yüksek evet. Senin şey. pedala benzemiyor yani. Evet işte her şeyin bir zorluğu olduğu gibi bisikletin de böyle zorluğu var. Kask falan mutlaka koruma kesinlikle hepsi tam olmalı öyle çıkmanız gerekiyor. Ama eminim ki her düşen, her sporcu bir kere düşmüştür. Yani bir değil binlerce düşmüştür de düşmeyeni tanımıyorum henüz. Evet doğru. Yani ben de bir yarı bisiklete merak salmıştım. Birkaç tane de bisikletim var yani. İşte city bike'ım, yarış bir yol hı hı. bisikletim, dağ bisikletim, o kilitli, kilitli pedal gerçekten İlk başlarda ürkünç evet, geliyordu. Ilk, ilk, e, hiç yapmamış kişiye çok e, korkutucu geliyor yani ve boş ilk başta yerde da bile korkunç evet, geliyor ilk yani. başta da hakikaten çok tedirgin edici bir şey ama her şey olduğu gibi o da kilometre yapmaya bağlı Aynen, yani alıştıktan sonra evet, da normal alışkanlık. ayakkabınız gibi geliyor bir süre Doğru. sonra. Bekaçeyle bir şey soracağım. Kilitli pedal, bindin. Hakikaten hı hı. bilmediğim için soruyorum. Hı hı. Durdun. Nasıl iniyorsun ondan? Ee, i̇şte öyle, ani, ani duruş yapmamanız gerekiyor. Bir hareketi ee, var onun evet, demek, e, diye açılıyor. Şimdi pedalın üzerinde bir boşluk var. Ayakkabının altında da bir kilit var. O kilit o boşluğa oturduğu zaman kilitleniyor. Onu ayağınızı sağa çevirerek o kilidi döndürerek Kayak yerinden çıkarıyorsunuz. Anladım, anladım. O yüzden ani duruşlarda onu birden çıkarma. Yani refleks orada da refleks çok önemli. Şimdi ben tabii cehaletten dolayı kilitli pedal deyince oraya seni kilitliyorlar. Akşam yatarken ayakkabıyı çıkartıp bisikletle <gülüyor> yani birlikte yatıyorsunuz. Sonuçta kendiniz çıkarıyorsunuz ama o da işte refleks ve alışkanlık. Çok Burada güzel. trafikte şey çok zor. Birden giderken özellikle bu sahil yolunda biz, e, kapı durum. açıyorlar şoförler. Hızlı giderken çat diye soldan araba park etmiş kapıyı açıyor önünde. Hani onun mı gibi bir şey yok. Evet. <gülüyor> o kadar ani hareketlerin. Ee, yurt dışında bir e, şoförün e, araba kullanan bir şoförün eğitimi sırasında e, aldığı derslerden bir tanesi e, kendi kapısını sağ eliyle açması öğretiliyor. Evet. Dolayısıyla omuzunu döndürüyor sağ eliyle şimdi. kapıyı açmak için, için ve çok oradan bir bisiklet veya bir motosiklet geliyorsa onu görme şansı oluyor. Evet, en azından aynayı tam görüyorsun evet, o kadar bir döndükçe bir aynayı. Evet. Evet yavaş yavaş biz de öğreneceğiz, öğreneceğiz Türkiye'de evet, bisikletle evet. yaşamayı otosikletle artıyor yaşamayı artıyor yani ben hani artıyor özellikle sahil yolunda mutlu. falan çok evet. görüyorum, hoşuma da gidiyor yani daha da artsa keşke yani hem sahil yolunda herhangi birinin o şekilde bisiklet sporunu yapması burada çok zor kadın olarak çok daha zor hani insanların daha ona alışması gereken çok yolumuz var ben şey biliyorum sahil yolunda benle yarışan belediye otobüsü <gülüyor> E işte onlar o hastalıklar var hani, işte. ve zaten hani koskoca otobüsün beni geçmen kadar doğal bir şey, bir şey var beni zaten. geçtiğine mutlu olup hani hareket yapan falan Aynen. böyle <gülüyor> <gülüyor> <Interessant>. <gülüyor> evet. Bize ee, bir parça, parça ver <gülüyor> bir parça arası verelim diyelim ki nopla Evet <gülüyor> Grein parlato ve ma <gülüyor> Juliana'dan gelsin just way Sevgili laflayacağız dinleyicileri, bir programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kapatmadan önce bu şu anda kaydı yaptığımız, içinde o, bulunduğumuz güzel mekandan birazcık bahsetmesini isteyeceğim sevgili Aceliadan. Ludus Atletik Emirgan'dı, çok hoş bir sokak içerisinde yer alıyor. İnstagram'dan da takip, takip edebilir, edebilir. Evet. dinleyiciler. İstersen birazcık buranın serüvenini anlat. Ne zaman açıldı, niye açıldı, hı hı. planlar var mı başka? Ludus nedir? Ludus tarihteki ilk Spartan okulu Roma'daki. Onun ismi. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Yine spor ve <gülüyor> <Güzel felsefesi gülüyor> ilk <cim> gibi düşünebiliriz. <gülüyor> evet. Ben... Kurumsal hayattan sonra bu eğitmenliğe geçişte ilk önce McFit'de başlamıştım ama Amerika'dan döndükten sonra sürekli spor yapıyordum dediğim dönemde ben de personal trainer'la çalışıyordum. Hayallerim vardı yani. Evet hayallerim vardı hatta şunu anlatmak istiyorum benim şimdi şirkette bir isim boyunlu kart isim kartım var onu her gün takıp gidiyorum. Salona geliyorum salonda da hocamın kartı var ama ben şimdi onun mesleğini yapmayı çok istediğim için kendi kartım da çok güzel ve şey açıyor gümrüklü kapıları açabiliyorum işte duty free'lere giriyorum çıkıyorum o böyle altın anahtar ama hiç onda gözüm yok onun boynundaki işte McFit personal trainer yazan kart benim için çok kıymetli. <gülüyor> Hatta onu istedim o hala bendedir. Aa, çok güzel. <gülüyor> Sonra onu istedim dedim ki onu alırken de bir gün bunun aynısından benim de olacak. Değişeceğiz bu kartları senle dedim. Hayalleri büyük tutmak. <gülüyor> çok hoş, çok hoş, evet <gülüyor> Ee, öyle başladım, McFit'de ben de ilk ola, eğitimin olarak başladım. Sonra e, o hocam, buradaki de ortağım Onur, birlikte e, hayıp hayal kuruyorduk çalışırken de, kendi cimimiz olsa biz bu işi beraber yapsak falan diye. Sonra oradaki diğer bir arkadaşımız Asil'le birlikte, üçümüz e, böyle git gel git gel, her gün işte konuşuyorduk kendi salonumuz olsa nasıl olur gibi. Sonra e, bu hayali gerçeğe dönüştürmeye karar verdik, üçümüz birleştik ve üç yıl oldu burayı açalım. Burayı ben daha önce süt haricinde emir yanı hiç bilmiyordum. Sadece sahilde sütüşe gidip geliyordum. Bu sokağı görünce yani çok beğendik hepimiz bayıldık. Sahibinden de bu sokağı özellikle aratarak hani kiralık bir yer var mı falan aradık bulduk. O da yani bizim kısmetimizmiş burayı bulduk. Çok da emek verdik bomboş bir dört duvar bir yerde burası. Önce hayal kurmak lazım. Kesinlikle hayali Kısmet kurduk o, ve peşinden gittik. Aynen, çok <gülüyor> Aynen. doğru. Çok keyifli bir yer burası hani burada evet, ben de, ben de spor yaptım uzun bir süre. Ben ilk defa kahvesini içtim. Sen de, evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Peki nasıl gidiyor? Yani tabii bu pandemi çok evet. sizi de birçok sektör olduğu gibi sizi çok de etkilemiş etkiledi. olmalı. Çok etkiledi. Ee, önce Şeyi biliyorduk zaten buraya girerken hani burayı çok, çok emek verdik hem hani manen hem de maddi olarak yatırım yapıp başlıyorsunuz bir işe. E, girerken de yatırımın geri dönüşünün iki yıl hani minimum iki yıl e, çok beklentimiz olması sabırla beklememiz gerektiğini falan herkesten duyuyorduk. Bu okeydi. O iki yılın sonunda işte her şey artık düzelip tam çok güzel bir hale geldiği anda pandemi geldi. Pandemiyle birlikte uzun bir süre salon da kapalı kaldı. Ee, ama yine bir şekilde e, şans diyeyim yardım etti. Online derslere döndük. Online dersler Güzel. başladı. Hani biz burayı e, o zaman kapatmayı hani pandemiyle birlikte düşünmedik. Online dersler olduğu sürece hani buranın masrafları çıktığı sürece e, kapatmayı hiç düşünmedik. Sonra e, yavaş yavaş açıldıkça insanlar da artık evlerinde çok sıkıldıkça. Tekrar yavaş yavaş tek tek de olsa geri gelmeye başladılar. Önce şu patlama an patlama yapacak sonra. <gülüyor> evet, butik olmasının evet, çok evet. büyük bir avantajı var. Hani kalabalık spor salonları gibi isteyen istediği gibi girip çalışabildiği bir yer değil burası. Sadece birebir çalıştığımız bir yer. Bu yüzden büyük avantaj, işte cam gördüğünüz her yer cam, e, oksijen, açık hava her şey var. Bu yüzden avantajımız var ve şu an yarı yarıya online dersler kadar e, buraya salona gelen hmm. dersler de var aynen valla elinize sağlık burası çok hoş bir yer Teşekkür ee, emeğinize sağlık İnşallah pandemi illetinden de kısa vakitte kurtulup Eski günleri e, salon evet. gelir. Çok seviyoruz biz yani hepimiz burayı evimiz gibi gördük hiç şey e, çek, yani buraya e, burada olmaktan buraya emek harcamaktan hiç kocunmadık. O, o sıcaklık hissediliyor evet, yani o kapıdan zaman, girer girmez hissediliyor. Ne, ne mutlu o zaman hani hepimiz öyle gördüğümüz için burası hani çok kıymetli bizim için e, onu da yansıdığını düşünüyoruz ki öyleymiş öyle kesin, söylüyorsunuz. Kesin kesin yani evet o, o sıcaklık o samimiyet her ö, köşesinde bu, var. Bu mekanda o var zaten. E, Açelya da hani böyle bu kadar sporu yapıyor falan görenler de böyle çok aslında çok ufak tefek ve bana göre çok ufak tefek ama çok güler yüzlü <gülüyor> gözlerinden böyle enerji ve e, güler yüz fışkıran harika bir yürek. Ne mutlu e, çok teşekkür ederim. Valla siyasal bilgilerden başlayan serüvenimiz Atilla. Her en şey aşkla dostlar. dedikleri. <gülüyor> bir yani Ludus da son buluyor. Son. Biz Açeli'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür keyifli bir programa oldu. Çok güzel bilgiler aldık. Vallahi sporla kalın. Sporla kalın. <gülüyor> Sporsuz kalmayın. Aynen. Güler yüzünüzü hiç kaybetmeyin. Ve hayallerinizi büyük tutun. Kimden ne gelecek Atilla? Son parça parçamız getirirken. geliyor. Keyifli parça olsun. Kimden gelecek? Corey Weeks'den geliyor. O sole mio. Aynen. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ee... ederim. Her zaman bekliyoruz. Spor yapmaya da gelin, sohbete, kahveye de gelin. İnşallah. <gülüyor> evet. Yolunuz düştüğü sürece hep bekliyoruz. Çok Sağol teşekkür ederiz. ederim. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Sev, Ben Atilaginin Ne yapacağız? Joyca da laflayacağız.